Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain ve ba'd Kardeşlerim bir süre önce başladığımız kötü alışkanlığı olan kocanızı nasıl ikna edersiniz? isimli kitaptan bugünkü yapacağımız üçüncü ses kaydımız kitapta anlatılan ikinci hikayeyi yaşanmış hikayeyi anlatıyor bu hikayede Müslüman bir bacımız Kocasının kendinden uzaklaştığını ve bu süreçte yaşadıklarını kocasıyla arasından düzeltmek üzere neler yaptığını bize anlatır. İbretle ve acılarla dolu hikayesini şöyle anlatmaya başladı diyor kitabın yazarı Şeyh Ad-Dihmeş. Evliliğimin üzerinden 8 sene geçmişti. Ailemin yanında yerinde sadığımın 20. gününü tamamlamıştım. Kocamın bir anda değiştiğini ve benden tamamen uzaklaştığını gördüm. Eşim daha önceleri bizleri her gün arayıp çocukların durumunu sorarken bir anını aramayı kesmişti. Ben onu aradığımda ise cevap vermiyor ya da konuşmayı iki üç kelimeyle bitiriyordu. Ondan evin ve bizlerin bir takım ihtiyaçlarını satın alıp getirmesini istediğimde ise onları alır ve gelip içeri uğramadan bana ve çocuklarına silah vermeden kapının önüne bırakır giderdi. Sebebini sorduğumda ise bana çok meşgul olduğunu söylerdi. Nohusalıyım'ın 40. günü tamamlanınca evme tıpkı bir gelin nasıl kocasının evine gidiyorsa de o şekilde hazırlanarak gittim. Kocam geldi ve beni evimize götürdü. Eve girdiğimizde daha önceleri her zaman uzun bir ayrılıktan sonra eve dönüşümde beni sevgi ve özlemle karşılayan kocamdan aynı tavrı bekliyordum ama maalesef bu olmadı. Ve anlaşılan bu defa oldukça uzun bir süre beklemek zorundaydım. Çünkü kocam beni eve bıraktıktan sonra çıktı ve ancak sabaha karşı geri döndü. Onunla konuşmaya çalıştım ancak benimle konuşmuyordu. Hatta yatağıma dahi gelmemişti. Artık kocamla ne sohbet edebiliyorduk ne de beraber oturabiliyorduk. Bu durum karşısında çok kötü yıkılmıştım. Gözlerim kuruyan kadar ağlıyordum. Devamlı yapmış olduğum bir hatayı hatırlamaya çalışıyor ancak bulamıyordum. Bir gün diz üstü önüne oturdum ve ağlamaya başladım. Ondan neden böyle davrandığını, ona karşı hangi hata işlediğimi öğrenmeye çalıştımsa da maalesef bu davranışım olumlu bir sonuç vermedi. Ben sevgilimi kaybetmiştim. O sevgili ki ruhum ancak onun yakınlığıyla sakinleşiyordu. Ondan sonra hayatın tadını kaybetmiştim. Artık hayatta benim için tek bir şeyin manası vardı o da ağlamaktı. Yaşlar ardı ardına boşalıyor, göz yaşlarımla hayatımın kupkuru çoraklığını ıslatmaya çalışıyordum. Durumum hiç iyi değildi, üzüntüm öyle artmıştı ki psikolojik tedavi görmeye başlamıştım. Bir müddet geçtikten sonra Allahu Teala'nın takdiriyle dini bilgisine ve dindarlığına güvendiğim, akıl ve hikmet sahibi bir arkadaşımı hatırladım. Onunla irtibata geçtim ve derdime derman olması, bana bir çözüm göstermesi, umuduyla derdimi kendisine anlattım. Orada bir hatırlatmada bulunacağı sıkıntıda bulunan insanların derdini basiretli insanlara akıllı, hikmet sahibi dindar kimselere dert yanması ve derdi sorunu için çözüm bulması mantıklı olan şeydir. Yoksa birilerine dert yanmak, kendisine batılı tavsiye edecek birilerle sorununu paylaşmak sorunu büyütür küçülmez. Evet devam ediyorum okumaya. Beni dinledikten sonra bu dindarlığına güvendiğim Kimse, arkadaşım beni dinledikten sonra kısa ve öz nasihatler vermeye başladı. Nasihatleri ateşe dökülen su gibi üzerime yağıyordu. Bana devamlı surette Yüce Allah'ı hatırımda tutmamı söylüyordu. Zira o her zaman hatırda tutulması gereken rahmet sahibi bir ilahtı. Bana dedi ki bu, bu yaşadığınız şey Allah tarafından bir sınavdır ve senin bu sınavı başarman bu vesileyle cennetin kapılarını kendin için açman lazım. Sabret çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Kocana sanki o dünyanın en iyi adamıymış gibi süslen ve ona iyi davran. Ondan karşılık ya da mükafat bekleme. Sen sadece Allah'tan iste ve ümit var ol. allah Teala güzel davrananın mükafasız bırakmaz. Dua ve istiğfarda bulunmayı aksatma ve ardından kurtuluşu bekle dedi. Bu sözler kalbimi çok rahatlatmıştı. Artık gece gündüz dua etmeye başlamıştım. Dilim bir an olsun boş durmuyordu. Devamlı Hasbunallahu ve ni'amel vekil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyordum. Daha sonra Rabbimi razı etmek için kocama iyi davranmaya başladım. Evet burası önemli kardeşler. Dinin itaat edilmesini emrettiği şeyi yerine getirenler, taat edenler Rabbi razı etmek üzere bir yola girmişlerdir. Bu bacımız da bunu fark etmiş. Rabbimi razı etmek için kocama iyi davranmaya başladım demekte. Ben mükafatı ondan değil Rabbimden istiyordum. O bana kötü davranırken ben ona iyi davranıyordum. O kızdıkça ben yumuşak ve affedici olarak cevap veriyordum. Ona hizmet ediyor saygı gösteriyor ve güzel karşılıyordum. Çocuklarıma da ona karşı yani babalarına karşı saygı ve edeple davranmalarını geldiği zaman elini öpmelerini tembihliyordum. Ona duyacağı şekilde çokça dua ederdim. Dualarımda özellikle o olmadan evimizin direğinin olmayacağını belirten sözlerle başımızda daima kalmasını Rabbimden isterdim. Ona her karşılaşmamızda sabah işe giderken, akşam eve döndüğünde ve eve bir şeyler getirdiğinde duyacağı bir şekilde dua ediyordum. Zira Kişinin duyacağı şekilde kendisine dua etmek kalpleri birbirine yaklaştıran, birbirine karşı yumuşatan ve birbirine sevdiren etkenlerden birisidir. Bu da önemli bir tespit. Özellikle dua isteyen kimseye dua etmek ve muhatabımıza onun duyacağı şekilde onun lehine arzuladığı hususlar hakkında dua etmek kalpleri birbirine yaklaştıran ve sevgiyi arttıran etkenlerdendir. Devam ediyorum. Kendisine yakınlaşmak için her türlü sevdiği yemekleri yapıyor, içecekleri sunuyor ve en güzel elbiselerimle karşısına çıkıyordum. Hatta her gece uyumadan önce sanki kocasına götürülen bir gelin gibi ona süslenirdim. Güzel koku sürerdim, makyaj yapardım, takılarımı takındırdım. Elbiselerimi arada bir yenilerdim. Ben bunu sırf Allah rızası için yapıyordum. Zira benim üzerimde hakları vardı ve bunu bizzat Allahu Teala emrediyordu. Evet kardeşim burada da gene. Ders alınması gereken bir tespit var. Din, haklar ve sorumluluklar bütünüdür. İnsanların hakları olduğu gibi sorumlulukları da vardır. Dolayısıyla hak sahiplerine haklarını vermek Allah'ın hoşnut olacağı işlerdendir. Bu bacımız da bunu tespit etmiş ve kocasının kendisi üzerindeki haklarını Allah rızası için yerine getirme görevini yapmakta ısrarlı devamlı. Devam ediyorum. Fakat buna rağmen zor günler bitmek bilmiyordu. Ne yaparsam başarı yolunda ilerleyemiyordum. Allah'a yemin ederim ki artık yanıma bile yaklaşmıyor, göz ucuyla dahi bana bakmıyordu. Ve hatta yatağını bile benden ayırmıştı. Sıkıldığım ve ümitsizliğe kapıldığım çok zaman oldu. Böyle zamanlarda o bahsettiğim arkadaşımı arardım. O ise bana sabretmem ve sebat üzere hareket etmem gerektiğini söylüyordu. Aradan bir sene geçti. Delek kolay Aradan bir geçti. Bir gece artık dayanamayacak hale geldim. Sabredemiyordum. Çünkü çok yorulmuştum. Arkadaşıma telefon açtım. Durmaksızın anlıyordum Bana şöyle dedi. Gecenin üçte ikisi geçince namaza kalk. Bolca namaz kıl ve dua et. Ümidini kesmeksizin ve usanmaksızın duana ısrarla Allah'a yalvar. Sonra sabah ezanı okunana kadar istiğfarda yani Allah'tan bağışlanma dileğinde bulun ve sürekli Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir de. Arkadaşım bana çok güzel nasihatlerde bulunmuştu. O gece kalktım. Gerçi ağlamaktan hiç uyuyamamıştım bile. Çok merhametli olan Rahman'ın huzurunda ona şu sözlerle yalvarıyordum. Ey sıkıntı çekenlerin sıkıntılarını gideren Allah'ım. Başkasının merhametine muhtaç bırakmayacak bir rahmet ile beni bağışla ve beni bu sıkıntından kurtar. Sonra sabaha beklemek üzere başımı yastığa koydum. Sürekli bağışlanma diliyor ve Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir diyordum. Çocuklarım okula hazırlamak için sabah kalktım sonra odama geçtim. Kocamın uyuduğunu zannediyordum fakat onun uyanık olduğunu ve pencerenin önünde oturduğunu görünce şaşırdım. Sonra geriye doğru yönelip çıkarken arkamdan beni çağırdığını duydum. Ona baktığımda yüzü sanki ay parıltısı gibi tebessüm ediyordu. Yüzündeki bu gülümsemeyi bir seneden beri görmemiştim. Bana yanıma gel dedi. Gözümün gördüğü, kulağımın duyduğu şeye inanamıyordum. Kafesten bırakılmış kuş misali yanına gittim ve gözyaşlarım sevinçten dolayı yakmaya başladı. Ve kocamı ilk hali üzere bana döndüren ve beni bu büyük sıkıntıdan kurtaran Yüce Allah'a hamdettim, şükrettim. Maşallah, barakallah. Evet kardeşlerim, bu yaşanmış acı olayın üzerinde de düşünmek ve ibret almak gerekir. Yazarımız Şeyh ettikmiş. Bunları kendince bir şekilde toplamış. Şimdi onlara aktaracağım. Kocasının kendisinden uzaklaşmasına rağmen bir seneyi aşkın bir süre onun sıkıntılarını sabreden ve onun gönlünü kazanmak, yaşadıkları bu sıkıntıyı aşmak için Çaba sarfeden bu hanım bacımızın hikayesi üzerinde düşünülerek şu ibretlere ulaşılmıştır. Birincisi, erkeğin hanımını terk etmesi ve ondan uzak durması kadın için büyük bir musibettir. Nitekim Allahu Teala böyle bir uygulamayı kocasına karşı isyankar davranan kadınlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 34. ayette beyan etmiştir. Buyurmuştur ki, Ellati tahafun an hushuza hunna fe huzuhunna ve hurohunna fi Ayetin ortasından bir kısım isyanından dik başladığından korktuğunuz kadınlara nasihat edin birinci merhale olarak. Sonra ikinci merhale olarak onları yataklarında terk edin ve üçüncü merhale olarak da hala hallen düzeltmüyorlarsa onlara vurun. Özellikle kocanın uzun süre kadını terk etmesi, kadını yataklara düşürecek surette psikolojik hastalıklara sebep olur. Bu hanım bacımıza bravo, senin tahammül ettiğin bu duruma kim tahammül edebilir? İkinci dersimiz, ibretimiz şudur. Kadın çiçek gibidir. Eğer erkek onu sevgiyi, yakın ilgi ve ile beslemezse diri kalmaz ve solar. Bu bacımız ise kocasının ondan uzak durmasına, ve zerre kadar dahi olsa ilgi ve alaka göstermemesine rağmen imanı ve Rahman'ın sevgisiyle diri kalmayı başardı. Karşılık görmediği halde iyilikte bulundu ve kötülüğe iyilikle mukabel etti. En değerli işlerden birisi budur biliyorsunuz. İyilik yaparsın, karşılık görmesin ama iyiliğe devam edersin. Kötülük görürsün ama kötülüğe kötülükle mukabel etmezsin. Kötülüğe de iyilikle karşılık verirsin. En değerli iş budur. Ta ki kurtuluşa erene ve başarıyı elde edinceye kadar bu hanım bacımız sabretti. Bu da bu hikayenin en güzel yanıdır. Zorluklardan sonra isteğine kavuşması. Yoksa kim kocasının eziyetine bir sene hiçbir olumsuzluk yokmuş gibi iyilikte bulunarak, kendini ona sevdirmeye çalışarak ve iyi görünerek sabredebilir ki? Elde edilen üçüncü ibret ise şudur. Bu yaşanmış tecrübeden alacağımız en önemli derslerden bir tanesi de dua ve istiğfarın önemidir. Ben burada özellikle bu hususu biraz uzun tutmak istiyorum. Zira sorunlar ve problemler karşısında dua ve istiğfarda bulunmak hemen hemen birçoğumuzun gözünden kaçırdığı bir husustur. Evet biraz önemli bir tespit. Yazarımızın önemli bir tespiti. İnsanlar sorunlar yaşarlar. Sorunsuz insan olmaz. Problemler yaşarlar. Problem yaşamayan aile olmaz. Bu durumlar karşısında yapılması gereken en değerli şey... Buna sebep olduğu düşünülen hatalar, günahlar hususunda istifarda bulunmak ve bu sorunun giderilmesi için Allah Azze ve Celle'ye ısrarla ve değerli vakitleri gözü dua etmektir. Okmaya devam ediyorum. Bakınız İbn Kaim rahimuhullah bu hususta El Cevabül Kafi isminde kitabında şöyle demektedir: Dua ve istifarda bulunmak ilaçların en faydalasından bir tanesidir. Zira bu ilaç belanın düşmanıdır. Belanın inmesini engelleyen bir, geriye püskürten iki, belanın kaldırılmasını sağlayan üç ya da indiğindeki belanın gücünü hafleten bir kalkandır dört. İmam Kaim'in rahimahullah'ın bu sözünü tekrar ediyorum. Du'a belanın inmesini engeller veya inmekte olan belayı geri püskürtür veya inmiş olan belanın kaldırılmasını sağlar. Veya şiddetini gücün hafleten bir kalkan görevini yapar. Evet devam ediyorum üzerine ve aynı zamanda dua nitmenin de silahıdır. Dua'nın belaya karşı üç hali vardır. Birincisi dua beladan daha kuvvetlidir ve bu durumda o dua belayı defeder. İkincisi yapılan dua gerek ikhlas cihetinden gerek ısrarla yapılması cihetinden beladan daha zayıftır, bela daha kuvvetlidir ve kolay isabet eder. Fakat dua her ne kadar beladan zayıf da olsa kula isabet eden belanın gücünü, şiddetini kırar. 3. durum ise dua ile belanın gücünün birbirine eşit olması. Bela kuvvetlidir ama yapılan dua da onu defedecek kuvvette değil, denk kuvvette. Bu durumda dua ile bela birbirine karşı üstünlük sağlamaya çalışırlar diyor Divni Kayım rahimehullah. Ve, Allah. ve İbnül i Ömer anhuma'dan aktarılan İmam Hakim'in müstedrekinde, Alvani'nin sahih-ül ve sahih-ül tergibde sahih dediği bir hadisi aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dua inen musibetlere de henüz inmemiş musibetlere de fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları duaya sarılın, duaya çok önem gösterin buyurur Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. Gene İmam Hakim'in Sevban radiyallahu rivayetle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kazayı yani Allah'ın takdirinin vuku bulmasını ancak dua engeller. Bu hadiste yine İbn-i Mace'ye, Tirmizi ve Alba'nin sayesine sahih olarak rivayet etti hadis. İbn-i Kayyumrahim'e Allah'ın sözü bitti. Yazarımız şeyha ettihmeşin sözüne devam ediyorum. Allah'a dua etmek ve ona istiğfarda bulunarak yani bağışlanma dilemek kalbin en etkin ilaçlarındandır. Allahu Teala dua edenleri, istiğfar edenleri kitabında büyük övgülerle övmüş ve duasız ve istiğfarsız bir kişiliği asla değer vermemiştir. Nitekim Alimran İbran suresi 16. ve 17. ayetlerde şöyle buyurmakta. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وبنا لقنا عذاب nimetlere erişerek cennete giren bu kimseler derler ki ayetin mali derler ki ey rabbimiz bizi iman ettik günahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru es sabirin ve sadiqin ve kamatin ve munafikin ve mustagfireen işte bu bahsi geçen kimseler sabredenler, sadık olan doğru kimseler, gönülden kulluk edenler, Allah yolunda infak edenler ve seher vakitlerinde yani gecenin sabaha yakın vakitlerinde istiğfar eden Allah'tan bağışlanma dileyen kimselerdir buyuruyor Allah Teala. Hakeza Zariyat suresi 18. ayette bu iyi kimselerden bahseder. وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ buyuruyor Allah-u Teala. O cennettik kimseler dünyadayken seher vakitlerini istiğfar ederlerdi. Bağışlanmadılarlerdi. Furkan suresi 77. ayette ise şöyle buyuruyor Allah-u Teala. قُلْ مَا يَعَبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ De ki, eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin? Mü'min suresi 60. ayette ise bir hususu emretmekte ve bunun gereğini beyan etmek Rabbimiz Azeve Celle buyurur ki ve Gal Rabbukun o ni lekum. Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de size icabet edeyim Duanızı kabul edeyim. İn istek an ibadeti cehenneme dahirin Muhakkak ki bana ibadetten büyüklenenler, kibirlenenler var ya onlar cehenneme alçalmış olarak gireceklerdir. Mevzu billah. Kardeşlerim dua ve istiğfarın önemine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de birçok hadis nakledilmiştir. Mesela onlardan birisi İmam Tirmizi'nin sünnende gelmekte. Yeryüzünde günah veya akrabalık bağlarını kesici olmamak şartıyla Allah'tan bir talepte bulunan her Müslümana Allah onun dilediğini vermek ya da onun bir mislince o duanın bir mislince kötülüğü onu uzaklaştırmak şekliyle o Müslümanın duasını icabet eder. Gene İbn-i rivayet edilen albaninde rahim Rahimahullah'ın sahih tergibde ve sahih camide sahihlediği biraz işte şöyle buyurulmakta Amel defterinde çok istiğfar bulunan kimseye müjdeler var. Yani bunun için çok istiğfar etmek ve amel defterine istiğfarlar yazdırmak gerekir. Bir başka Bukhari ve Müslim hadisinde Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ey kadınlar sadaka verin ve bol bol istiğfar edin. Çünkü ben sizin cehennem halkının çoğunluğunu teşkil ettiğinizi gördüm. Sevgili kardeşlerim, dua ve istiğfarın önemine dair bu satırlardan sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu dualarını da sana hatırlatarak bu satırları sonlandırmak istiyorum. Bundan amacım senin bu duaları ezberlemen ve Allah'ın zikriyle dilini devamlı surette ıslak tutman, her türlü sıkıntı ve bela anında öncelikle dua silahına sarılman, bununla birlikte hayatını bütünüyle dua ve istiğfar üzerine kurmanı arzu etmemdir. Allah sizleri ve beni bağışlasın. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Sabah ve akşam yapılan ve seyyidül istiğfar denen dua. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunun gücüm yettiğince ahdin ve vaadin üzereyim. Yaptıkları işlerinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetini ikrar ediyorum. da itiraf edip sana getiriyorum. Öyleyse beni bağışla. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Bukhari'de ve İmam Nesai'nin sunanına gelmekte bu değerli hadis ve Müslüman'a gelen bir başka du'a hadisi: Ey Allah'ım hatalarımı, cahilliklerimi, işlerimdeki aşırılıklarımı ve Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Ey Allah'ım hata ile ve kasıtlı, şakayla veya ciddi bütün yaptıklarımı bağışla. Bunların hepsi de bende var. Ey Allah'ım önden gönderdiğimi yani önceden yaptıklarımı ve arkada bıraktığımı yani geride yapacaklarımı da. Gizlediğimi ve açığa vurduğumu da bağışla. Sensin öne alan, sensin geriye bırakan. Senin her şeye gücün yeter. Son olarak Ebu Davud'da gelen bir başka bir dua hadisi buyurur ki Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ım üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acizlik, güç yetirememe ve tembellikten de sana sığınırım. Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınırım. Borcun bana galip gelip beni Ezmesinden sana sanırım ve insanların bana galebe çalıp kahretmesinden sana sanırım. Equl